Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacc'a karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin, kuşkusuz azın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun, ey akıl sahipleri. Yaygın yoruma göre, bilinen aylardan maksat Şevval ve Zilkade aylarıyla Zilhicce'nin ilk 10 günüdür, Ramazan'dan sonraki 2 ay 10 gün. Bu döneme haç mevsimi denir, görüldüğü gibi ayetin hükmü geneldir. Yani haç ibadetini meydana getiren fiillerin, bu süre içinde ne zaman yapılacağına ilişkin bir belirleme yoluna gidilmemiştir. Bu belirlemeyi Hazreti Peygamber yapmış, İslam ümmeti de asırlar boyu bu uygulamayı devam ettirmiştir. Resulullah, Veda Haccı denilen hayatının ilk ve son haccından bir yıl önce, hicretin 9. yılı Zilhicce ayında... Hz. Ebubekir'i hac haç emiri tayin ederek 300 Müslümanla birlikte Mekke'ye gönderdi. Hz. Ebu Bekir o yılın haç günlerinde Müslümanlara haccın esaslarını öğretti. Ertesi yılın 25 Zilkadesi'nde 22 Şubat 632'de büyük bir Müslüman kitlesiyle haç yolculuğuna çıkan Resulullah, Zilhicce'nin dördüncü günü Mekke'ye ulaştı. Bu sırada muhtelif bölgelerden gelen Müslüman hacı adaylarının sayısı 100.000'i aşmıştı. Hazreti Peygamber yanındaki Müslüman kitleyle birlikte 5, 6 ve 7 zilhitçe günleri Mekke'de kaldı. Bu esnada Kudüm, Mekke'ye ilk geliş tavafı yaptılar. makam İbrahim'de 2 rekat namaz kıldılar. Safa ile Merve arasında say yaptılar. 8 Zilhicce'de Mina'ya gidildi. 9 Zilhicce sabahı Müzdelife üzerinden Arafat'a geçildi ve vakfe yapıldı. Bu haccın rükünlerindendir. Hz. Peygamber burada ünlü veda hutbesini irad etti. Hutbe aynı anda ağızdan ağza Arafat'taki bütün Müslümanlara aktarıldı. Daha sonra Müzdelife'ye inildi ve ayette danılan Meş'ari haramda istirahat edildi. On zilhicce sabahı Cemretül Akabe'ye varıldı, yedişer taş atıldı, şeytan taşlandı. Resulullah'ın Mina'da da bir hutbe okumasından sonra kurban kesimi yerine gidilip kurbanlar kesildi. Bütün Müslümanlar tıraş olup ihramdan çıktılar. Kabe'ye gidip tavafı ifada yaptılar. Buna ziyaret tavafı da denir. Haccın rüknü olan tavaf budur. Sonraki teşrik günlerinde Mina'ya gidilerek, cemreler tamamlandı. Beşinci günü sabah namazından önce veda tavafının yapılmasıyla haç ibadeti tamamlanmış oldu. İşte ayette haç bilinen aylardadır. Buyrularak genel bir ifade ile anılan haç ibadetinin yerine getirilme vakti bizzat Hazreti Peygamber'in bu uygulamasıyla tam olarak tayin ve tespit edilmiş oldu. Bugüne kadarki bütün uygulamalarda bu şekilde sürdürüldü. Bu sebeple ayette geçen ''Hac bilinen aylardadır'' şeklindeki mutlak ifadeye bakarak bu ibadetin belirtilen iki ay on günlük müddet içinde başka günlerde de ifa edilebileceğini veya bazı güçlükleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için bu süre içinde farklı zamanlara yayılabileceğini düşünmek, bizzat Hz. Peygamberle halef i Raşidinin ve bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün Müslüman bilginlerin görüşlerine ve 1400 sene aşkın bir süredir yürütülen uygulamaya aykırıdır. Doğabilecek güçlükleri ortadan kaldırmak için yeterli imkanların mevcut olduğu bugünkü şartlarda böyle bir değişiklik gereksizdir, yanlıştır. Ayrıca yapılacak değişikliğin daha önce önemi ve değerini bir ölçüde ifade ettiğimiz dini, ahlaki, sosyal, siyasi işlevini de zayıflatacağında kuşku yoktur.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 insanın bu ibadeti niyet edip başladığı andan itibaren sözlerinde, tutum ve davranışlarında, insanlarla ilişkilerinde son derece dikkatli olması gerektiğinin altı çizilmiştir. Tefsirlerde verilen bilgilere göre özellikle Yemenli hacılar güya Allah'a tevekkül ettiklerini söyleyerek hazırlık yapmadan, azı kalmadan haç yolculuğuna çıkar, sonra da dilenmek zorunda kalırlardı. Bu sebeple ayette azı kedinin buyrulmakta, ardından da kuşkusuz azın en hayırlısı takvadır buyrularak, haç yolculuğuna hazırlıksız çıkıp sonra da insanlardan yiyecek içecek istemenin iyi bir davranış olmadığına, takvaya da aykırı olduğuna, haç sırasında bu tür yanlışlardan kaçınmak suretiyle Allah'a karşı saygılı davranışlar sergilemek gerektiğine işaret edilmektedir. Azı Kedi'nin ifadesi, hayırlı ameller işleyerek ahiret hazırlığı yapın anlamında da yorumlanmış, İbn-i Atiye, Razi gibi birçok müfessir bu yorumu tercih etmişlerdir. Ancak bize göre bu ifadeyi maddi hazırlığı da kapsayacak şekilde yorumlamak, takva şartını gerçekleştirme bakımından daha isabetli olacaktır. Takva kelimesi koruma, esirgeme anlamına gelen vikaye kökünden türetilmiştir. Seyyid Şerif el-Cürcani, et-tarifat isimli terimler sözlüğünde takvanın sözlüklerde insanın ibadet ve güzel işler yaparak kendisine acı verecek durumlardan korunması şeklinde tarif edildiğini, itaatler konusunda takva denildi mi bundan ihlas masiyetler konusunda ise terk ve sakınmanın kastedildiğini belirtir. Takva sahibi kişiye müttaki, bazen de taki denir. Bakara suresinin 197. ayetinin tefsirine devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren